Merhaba. Karagöz'üm ne var ne yok. Ne olsun işte uğraşıyoruz çoluk çocukla okullarıyla sınavlarıyla. Evet öğrenci olunca sınavlar bitmez. Sınav demişken ÖSS'de yeni değişiklikler yapılıyormuş. Var mı haberin? İyi de bundan bana ne? Canım senin çocuklar için lazım olacak elbet. O yüzden söyledim. Ha doğru bizim oğlan girecek seneye. Peki sen ÖSS'ye hiç girdin mi? Girdim de... Kazanamadım. Ee, kazanmak kolay değil İyi çalışmak lazım Benim derdim sorularla değil ki Neyle peki Herkes sorudan çeker ben sıradan çektim Ne sırası Karagöz'üm Canım sınava okulda girilmiyor mu Okul sıraları tabi Birinci sene dinle bak şimdi Birinci sene girdim sınıfa Oturdum sıraya ama ne oturma Ayaklarım kaldı dışarıda. Öne itiyorum sığmıyor geriye koyuyorum olmuyor. Başladım sırayla ceddelleşmeye. İki dakika sonra oturak sizlere ömür. Baktım ayaktayım çıktım ben de masanın üzerine. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Bir ara ayaklarım havada uçuyordum. Sonra da kendimi dış kapının basamağını öperken gördüm. Ee, olacağı buydu. Yine de ben suçlu oldum yani. Neyse geç bakalım ikincisine. İkinci yıl bir de ÖSS için rejim yaptım. 90'a inince ayakları sokabildik şükür. Neyse. Sınav başladı. Baktım herkes birbirine küs. Bu ne dedim? Bizim gözünü sevdiğim sınavlar öyle miydi? Arkadaşlarla kopyalar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarla yardımlaşa. <gülüyor> <gülüyor> Arada sigara mola. <gülüyor> Oho. Oh, oh. <gülüyor> Arada. Aman boşver arayı. Hacı Batı, al şu suyu işte bronşite çevirmesin. <gülüyor> e sen benim neden Ne biliyorsun tabii. Bana gıcığın vardı, ondan öksürüyorsun. Neyse ne oldu sonra? Uzun süre yazılara bak. ...bakmaktan kamburum çıktı. Gözüm pörtlediği... ...başım döndü. Yok dedim... ...bu böyle olmayacak çıktım dışarı. Eee üçüncü de... ...son sene sıktım dişimi. Ya sabır çeke çeke çözüyorum soruları. Neyse sınavın bitmesine on dakika kalmış... ...koş demez mi? Şıkları doğru işaretleyin diye. Dedim ne işaretlemesi... ...meğerse çözdüğün soruları... ...bir de işaretleyecekmişsin. Tabii ki Karagöz'üm. Ne sandın? Ya ben nereden bileyim? Tam işaretlemeye başlamıştım ki zil çaldı. Eyvah eyvah. Gitti bütün emeklerin de sene. of, of gitti ki ne gitti. Bir daha da tövbe ettim ÖSS'ye girmemeye. Bu işler zor işler Karagöz'üm. Sadece çalışmak yetmiyor. Neyse ben sıramı saldım. Geridekiler düşünsün artık. Öyle diyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Olmuşla ölmüşe çare yok derler. Artık noktalayalım istersen programı.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 Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız Şişt, hadi. Hadi.